Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır Muhammed bin İbrahim el-Fezari 1876-1948 yılları arasında yaşamış olan dünyaca ünlü sosyal antropolog Robert St. Birufaut, İslam medeniyetinin modern dünyaya en büyük hediyesi bilimdir, diyor. İslam alimleri, miras aldıkları bilgi birikimini kendi çalışmalarıyla geliştirerek, kendinden sonraki nesilleri bilgilendirmek amacıyla kayıt altına almışlardır. Bu alimlerden biri de Muhammed bin İbrahim el-Fezari'dir. Fezari, 8. yüzyılda yaşamış Müslüman filozof, matematikçi ve astronomdur. Bağdat'ın güneyinde yer alan Küfe'ye yerleşen ailesinin soyu eski bir Arap kabilesi olan Fezari'ye dayanıyor. İşte Fezari ismi de buradan geliyor. Abbasiler döneminde başşehir Bağdat'ın kuruluşu çalışmalarında yer alıyor. Aynı zamanda Abbasi halifeleri tarafından düzenlenen ve bilimin İslam dünyasında yaygınlaşması, yabancı kaynaklı ilim eserlerinin İslam dünyasında bilinmesini amaçlayan tercüme hareketinde yer alan alimlerden biri. Fezari, ilk önemli Müslüman gökbilimcilerden biri kabul ediliyor. Hint gökbilim geleneğinin İslam dünyasına aktarılmasında ve tanınmasında doğrudan rol oynuyor. Orijinal adı, Mahasit Hanata olan eseri genişletilmiş ilaveleriyle birlikte Arapçaya çeviriyor ve Zijus Sint Hint adını veriyor. Bu eser, 10. yüzyıla kadar İslam dünyasının doğusunda ve 12. yüzyıla kadar da Endülüs'te kullanılıyor. Fezari'nin bu eseri, bir kısmı tercüme olmakla birlikte astronomi ilmiyle ilgili ilk köklü çalışmadır ve uzun süre devam edecek bir geleneğin ilk adımıdır. Fezari, İslam dünyasında ay gözlemleri yapıp hareketlerini ölçen ilk kişi olarak kabul ediliyor. Bilim dünyasına yaptığı en önemli katkı ise bazı basit gözlem aletlerini icat etmesi. Bu aletlerden en önemlisi Astrolab veya astrolap olarak da bilinen usturlaptır. Benzer bir aletin ilk olarak M.Ö. 240 yılında Yunan Apollonius tarafından kullanılmış olduğu biliniyor. Ancak teknik ve kullanım ayrıntılarını yazarak anlatan ilk alim Fezari. Usturlap özellikle İslam astronomi tarihinde yaygın olarak kullanılmış ve buradan da Avrupa'ya yayılmış ve 1800'lü yıllara kadar da kullanılmaya devam edilmiş astronomik gözlem ve matematiksel işlem aletidir. Usturlap, bir nevi gökyüzü haritasıdır. Bu haritayı bir alete işlemek için uzun, sabırlı gözlemler ve çok dikkatli bir çalışma gerekir. Usturlap, belirli sayıda parlak ve çıplak gözle görülebilen yıldızın gökyüzündeki hareketlerini gösterir. Aynı zamanda analog bir bilgisayar vazifesi görür. Bunun avantajı normalde uzun hesaplar gerektirecek işlemlerin bir iki basit işlemle yapılabilmesidir. Gündüz boyunca güneşin hareketini dakik bir şekilde gösterir. Böylece ibadet saatlerinin doğru olarak tayin edilmesinde vazgeçilmez bir alet olmuştur. İslam alimlerinin bir yandan bilimle uğraşırken dini inançlarının gereğini yerine getirme konusundaki hassasiyetleri, Usturlab'ın sürekli geliştirilerek şaşmaz bir vakit tayin edici olmasını sağlamıştır. Elbette Fezari'nin icat ettiği Usturlab sonrakiler kadar gelişmiş ve detaylandırılmış değildi. Ancak onların üzerine inşa ettiği teknik temel Fezari'nin muhteşem zekasının eseriydi. Bu zeka kuşkusuz sadece Fezari'nin kendisinden kaynaklanmıyordu. İslamiyet'in ilme yönelten emirleri, onu ve onun gibi alimleri, her daim çalışmaya, daha çok merak etmeye ve daha doğrusunu bulmaya zorluyordu. Öncü şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır